Hiç kimseyi Cenab-ı Hak nara çağıramamıştır. Ancak kullar kendileri cehennem yolu Çünkü Cenab-ı Hak daha da Allah'ıdır. 80 sene dalalet sahrasında dolaşan suç, günah, irtikap eden, sayısız günahlara boğayan kişi bir kere Cenab-ı Hak'ka dönerse, kalbini Allah'a çevirirse, bir daha yapmamak üzere gezme kastı göz yaşı dökerek ya Arap derse, Allah onu affeder okumunu. Günahını unutma sakın yalnız. Daima ağla. Bir günah dahi çoktur. Günahın büyüğü olmaz. Allah'a isyandır.